Yeniden bir podcastte ile kulağındayım. Umarım ki yoldasın ya da bir yerdesin. Her neredeysen en azından dinliyorsun. Bu sefer biraz böyle eğlenceli bir şey olacak. Aslında yeni kitap psikolojik işkence tekniklerinin içinden bir bölüm gibi düşün. Ama insan ilişkilerinde yapılan hataları konuşacağız. Ama bu hatalar sonradan ya ben malmışım. <gülüyor> Özür dilerim ama kulağındayken rahatım. Ben malmışım dediğin hatalar. Ne gibi mesela işte inanılmaz yüz vermek. Çımartmak Hiç değmeyen insanlara yüz vermek bir de böyle yani Asları 5 lira etmeyecek Kişiyi tepene çıkartırsın Üstad sen çok iyi bilirsin ya da aşkım sen Süpersin kalksın koksun Bir süre o ezik de inanır, İnanır yani der ki Ya <gülüyor> Bir şeyim der anlatabiliyor muyum Dolayısıyla sen yüceltirsin Sonra ihale sana kalır Yani bir Sığırı insan edersin ve sonra beslersin. Besi hayvancılığına girersin. İkinci yaptığın hata. Maalesef bunu da sıkı yapıyorsunuz. İnsan ilişkileri içerisinde sonradan pişman olduğunuz hatalardan birisi. Gereksiz trip atan insanlara katlanmak. İnanılmaz trip atar. O da çoka trip atar. Bir şey söylersin... Ve sen aman gönlü kırılmasın, aman o ekipten, gruptan ayrı kalmasın, aman onun gönlünü olsun, aman ben onu onu üzdüm mü acaba? Whatsapp'tan trip atar, DM'den trip atar, bulduğu her yerden trip atar. Hiçbir şey yapamazsa sessiz kalarak bir yere gidersin böyle kendince küser orada. O kollarını bağlayıp arkaya yaslandığına ve kafasına poşeti geçireceksin. <gülüyor> Boğulana kadar hava almasını engelleyeceksin. Çünkü senin ömrünü yiyor. Yani sen ona katlanıyorsun. Bir başkası insan ilişkilerini yaptığımız bedelini zamanla ödediğiniz ve geri alınamayan aptallık. Kendinizi ona beğendirmeye diyeceğim ama onu ya da bir gruba ittirmeye çalışma. İnanılmaz ahmaklıktır. Yani sırf onun işte beğendiği gibi bir tip olacaksın diye. Sırf onun sevdiği gibi birisi olacaksın diye. Kendini zorladığın dönemler. Ee, bakarsın Aslında sonradan tabii ki dönüp baktığında fark edersin. Değmezmiş ya. Onun için o üç ayı ne bileyim yaz aşkını işte o dönemi genelde kurslarda, okullarda, gezilerde ne mi? geçici birlikte olduğunuz yerlerde bu salaklıkları yaparsınız. Aman beni sevsin, aman beni beğensin, aman adam yerine koysun beni, insan yerine koysun. E ne olur sonunda beş sene sonra, iki sene sonra, bir ay sonra eğer birazcık beynin varsa dönüp dersin malmışım ben. Ya. Gerçekten boşuna zaman harcamışım. İnsan ilişkilerinde yaptığın hatalar, başka ne var biliyor musun sırada? En önemlisi. Yalana katlanmak. Yani karşında birisi var, seni sürekli aptal yerine koyuyor, sürekli yalan yalan söylüyor. E sen de yalanına katlanıyorsun. E sevmiyorsan, aşık değilsen, niye katlanıyorsun? Çıkar ilişkisi yüzünden, menfaatim vardır, mecbursundur, patrondur, müdürdür, ne bileyim bir şeydir. Eğer zorunlu değilsen katlanma niye katlanıyorsun çünkü hele ki e, yalan hikayelere uyuz oldum. yani 5 saat sana anlatır gülmek zorunda kalırsın mecbursundur o masadan kalkamazsın tamam bunlarla eğer e, mecbursan ve yaşamak zorundaysan patronun da bilmem neydi en azından bunlarla savaşmayı öğren. şeyde kitapta anlatmıştım işte onu açıp okursan orada görürsün böyle boş beleş gereksiz insanlara nasıl daha katlanabilirsin Maalesef e, gerçekten de bu insanları cesaretlendirdikçe daha da sınırlarını geçerler. Beş nolu ata insan ilişkiliğinde yaptım? beş nolu ata, aşık olmak. Aptalsındır. Özür dilerim ama aptalsındır. Aşık olmaktan kastım şu. Sürekli yeni birine aşık olursun. Bu ondan daha güzel, bu şundan daha güzel, en güzeli bu. Aslında en başta bir tane kafanda model vardır. O modele en yakın olanı bulmak için parçalarsın kendini. E sonunda ne olur? Hiç evet, yeni birini bulana kadar o modelin kopyası olan, başarısız kopyası olan belki 4-5 kişiyle gönlünü yorarsın. Sonunda yepyeni birisi çıkar, bir devrim yapar, gönlünde yeni bir değişim başlar. Gerçekten hata yaptım dersin. Hep işte Mahmut'a, Melis'e benzeyen birini bulmaya çalışmakla hata yapmışım dersin. İnsan ilişkilerinde yaptığın altıncı hata. Bencil olmamak. Daha önce bunu videolarda da YouTube kanalımda da çok söyledim. Bencil olmayı öğrenemiyorsun Hatta bakıyor diyor İnsanlar nasıl bu kadar bencil olabiliyor Ya olabiliyor işte Şu gariban ömründe yaşayacağın topu 5 yıl Ya bu 5 yıl içerisinde Ya onlar için yaşayacaksın ya kendin için Pamuğu tıkıp da öbür tarafa yolladıklarında Ahirette eğer inanıyorsan Ben inanıyorum Nasıl bir şey olacak merak ediyorum bu arada Bunu bir podcastte konuşmak lazım Ölümden sonraki yaşam Uyanmışsın ahirette O da orada mesela diyelim ki Ne olacak yani Hesap mı soracaksın Ya senin için bunları yaptım yani Yanmak üzere yani <gülüyor> Cehennemin başında Özür mü dileyecek senden Hiçbiri olmayacak Hesap bile soramayacaksın O yüzden de e, Naçizane tavsiyem bencil olmayı bil Kötü bir şey değil bencil olmak Bir parça kendin için yaşa Dolayısıyla bencil olmak kötü bir şey değil Ve bir sonraki Burası da çok önemli Çok önemli İnsan ilişkinde yaptığın yedin oğlu hata. Kör olmak. Nedir kör olmak? Onun sana yaptığı şeyleri küçümsemen, küçültmen. Ya olsun seviyorum demen. Ne yapayım demen. Bir onu O bunu yapar demen. Onun buna hakkı olduğunu düşünmen. Kendini küçültmen. O senin içinden geçse de acımadı ki demen. Kendini hayalet sanman. Bir süre sonra diyorsun ki, ya... Ben bu kadar mı sileyim? Bu kadar mı önemsizim? Ve sonuncu hata. Bugün çok uzatmayacağız. Kulağında az kalacağım. Sonuncu hata. Bilmiyorum hani ne kadar sence de e, hata. Kendine yeterince zaman ayırmaman. İnsan ilişkilerinde bunu yanlış yapıyorsunuz. Sosyal olmayı bilmiyorsunuz. Kendine yani yalnızlıkla Kendi kendine kalma arasında muazzam bir fark vardır. Sevdiklerinle yalnız kalıyorsan güzel. Yani Çok değer verdiğin birisi var. Sabahın köründe onu görmek için koşa koşa buluşmaya gidiyorsundur. Sohbeti, muhabbeti güzeldir. Onunla yalnız kalıyorsan bu yalnızlık güzel bir yalnızlık. Seçmeli yalnızlık. Ama eğer ki işte sosyal medya üzerinden bir şekilde herhangi bir telefonla, Whatsapp'la falan sosyal olduğunu düşünüyorsan O zaman yanlışsın, yanlışsın. Çünkü dokunduğun zaman bir sohbet ilişki olur. Maalesef insan ilişkilerini yaptığımız asıl hata bu. Onlarla bağlantı kurmayı bilmiyoruz. Yani Ne sıklıkla görüşeceğimiz, ne zaman küserler, bizim için ne kadar değerliler. Bunun bir uygulaması olsa, application, iOS Android'te. Ya işte atıyorum, Mahmut'u Melis'i ara. Sana 5 iyilik yaptı, 3 iyilik yaptı. Dur, şş, ayıp oluyor ona. <gülüyor> İstersin değil mi? Yok böyle bir şey. Belki birisi yapar. Yani telefon konuşma süresini falan ölçer. Neyi bileyim. Ama yok böyle bir şey. Yani Kimse sana ona daha çok değer ver, Bunu az ya da bugün yalnız kalma şunun yanına git demeyecek. Yaptığınız hata da bu. Hangi insanın ne kadar değer vereceğinizi hiçbir zaman kestiremiyorsunuz. Ve onunla vakit geçirmiyorsunuz. Umarım insanların size daha çok değer verdiği günler yaşarsınız. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.